Komşu komşu! <Gülüyor> Gözünü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Perişan FM Arena 9. bölüm. Daha önceki programlarında gıda ve sağlık mafyasının korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar ve Arena ekibi aldığı bir ihbar üzerine bu sefer de sahte Ramazan davulcularının peşine düşer. Yer İstanbul Üsküdar'da bir mahalle. Evet dinleyiciler şu anda gece saat 3 civarında Üsküdar sokaklarında kaçak Ramazan davulcularının peşine düştük. Ee, şüphe çekmeyelim diye de duyduğunuz gibi bakın böyle e, davulcu kılığına girdik ve onlar gibi davul çalarak milleti mani söyleyerek e, sahura kaldırıyoruz ee, dinleyiciler. E, e, Zamazan geldi, hoş geldi. Hey. Sahte davulcular iş başına geldi. Hey. Savulun bire sahte davulcular. Uğur düzdar sizi basmaya gel. Yes. Bu arada sahura kalkı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda e, sahte davulculara doğru ilerliyoruz. E, Allah yardımcımız olsun. E, bu arada mani söylemeye devam ediyoruz. E, Ramazan geldi, hoş geldi. Bu gece iftara misafir geldi. manda yuva yapmış söytalena. Hemen kalkın sahur vakti geldi. Sen geldi, hoş geldin Bugün de iftar zor geldi ama Sen beni öldüreceksin mi çıldıracaksın mı canım <gülüyor> <gülüyor> Ramazandan fitre vermek lazım Hemen kalkın sahur vakti geldi Ramazan daurcisi olmuş. <gülüyor> hoş geldin Vurdun derdek. Hayrola sahur vakti manyak mısınız ya? Ne işiniz var dışarıda sizin ya? Evet şu anda sahte Ramazan daurcularını bastık. Bana baksana sen. Hı. Bana baksana. Senin çalışma iznin var mı? He? Arena geldi, hoş geldi. Maalesef çalışma iznimiz yoktur Uğurbek! Duydunuz, duydunuz! Bu davulcunun çalışma izni yokmuş ve buna rağmen çalışıyor olacak şey değil değerli dinleyiciler! Evet çalışma iznimiz yok Uğurbek! Çünkü bizim çalış iznimiz var, buyurun vur Uğurbek! <gülüyor> evet işte çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından almış olduğumuz ...çalış belgesi. Evet, sahte davulcu... O ...sahte davulcu... ...aklı sıra... ...bizi kandırmaya çalışıyor... ...fakat yemiyoruz tabii ki... ...hem... ...hem bu nasıl davul be... ...lan bu davul değil... ...resmen çöp kutusu oğlum. Evet... ...çöp kutusu... <gülüyor> ...ama sor ki niye? Niye? Çünkü dün akşam davul patladı... ...çöp kutusuyla idare ediyoruz. <gülüyor> Ramazan geldi benim davul patladı... Çöp kutusuyla kaldırıyorum milleti Kalkınlar Evet bu Ramazan davulcusu kılıklı Ramazan çöp kutucusu Çöp kutusu çalarak masum vatandaşları kandırıyor Bu arada gördüğünüz gibi Küçücük bir mahallede neredeyse 50 tane davulcu var Ve hepsi kaçak çalışıyor değerli Rica ediyorum Uğur bey Ya ben 50 yıllık davulcuyum, 75 yıldır da bu mahallede davul çalıyorum. <gülüyor> uzun uzun işler oya aman, ucunu boyamışlar vaya aman, buranın esas davulcusu benem. Bunların hepsi sahte davulcu, kaçak çalışıyor yakalayın hemen. <gülüyor> <gülüyor> La sen kime sahte davulcu diyor. Ah, sen herhalde dayağı istiyorsun. Vallahi geçirim davlo kafana. La, ölene dik diktik bakıyorum. La ey ben bak vallahi şu tokmağı görüyorsun. Am bunu kafanın ortasına koydun mu vallahi Ramazan topu gibi patlarsın ha. La sen kimi artistik yapıyorsun la adama bakla patlattırmışla. Ne patlatıyor lan balon mu patlatıyor? <gülüyor> Uğur Bey biz burada 58 senedir davulculuk yapıyoruz. Mahalleli bizi tanır kardeşim. Bu mahallenin esas davulcusu benim. Aha muhtardan alınmış davulcu belgesi bak. Konuşma. Konuşma ben seni dedim <gülüyor> konuşma. Ya Uğur Bey vallahi yalan konuşuyor ya. Aha muhtar bunun adamı. Bunları muhtar örgütliyor ve piyasaya sürüyor. Şu anda piyasada bunlardan bir sürü sahte davulci var. Sahte olduğunu nereden anlıyoruz? Nereden? Sahte olan bu davul çiyi turnusol kağıdına bastırdığımız zaman kırmızılaşıyor. Kırmızılaşıyor. Ama evet. <gülüyor> ama elimizde turnusol kağıdı olmadığından bunu deneme fırsatı bulamıyoruz. La sen herhalde dayak sıyorsun haş. Davula vuruyorum aranın bak sinirlenmeyin diye. Vallahi geçim davulu kafay. <gülüyor> Sizlere tı Devletten turnusol kağıdı istiyoruz sahte davulcular anlaşılması için Devlet nerede kaldı? <gülüyor> evet ciddiyciler duyduğunuz kavga etmeye başladılar ve yanımızda Ramazan davulcusu uzmanımız var Sahte davulcuların yanı sıra davulcuların sahur vakti davulları böyle kötü çalmaları Merve'y... E, e, <gülüyor> pardon. Şimdi Uğur Bey... Evet. Uğur Bey evet. Nasıl da şey yaptım ya. Şimdi çok önemli bir konu yaparmak isabet buyurdunuz. Şimdi bütün Ramazan davulcularımıza Anadolu Ateşi grubunda perküsyon dersleri aldıracağız. Evet. Ayrıca şimdi aynı merkezi rant sistemleri olur ya hani... Evet. Şimdi aynı şekilde... E, merkezi davul sistemine geçeceğiz Merkezi davul sistemi evet. Evet. Bütün davulçuları bir alaya toplayıp bir merkezden çalacağız Sesi de e, hopörlerinden mahallelere vereceğiz <gülüyor> Böylece Ramazan e, davullarından da şikayet kalmayacak Sayın Uğur Düzgar bey. Evet dinleyiciler, uzman Uğur, Uğur uzman bey, biz burada 58 Uğur senedir davulcuk yapıyoruz. Marad, evet, rakam biraz abartı olabilir ama ben beri Düzgar, Dündar geliyor mahallede, davulcular çıkın rahatladınız çalın. <Gülüyor> Türkiye Radyoları'nın tek arka sömürgül komedi programı Perişan FM, şimdi o kadar Perişan FM, her gün çisatlarla yalnız yadın radyoda. var Pekin, oynayanlar var Pekin, Fırat Paşa'yı, Atalay Demirci'ye, teknik bu, bana var Pekin. Türkiye Radyoları'nın tek arka sömürgül komedi programı Perişan FM, kadar Perişan radyoda. Dinleyin, Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan sundu.